Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler programını dinliyorsunuz. Bugünkü programı Mehmet Nuray Aydınoğlu, Argun Yum, Elvan Cantekin ve Ben Gürhan Ertür birlikte sunacağız. Telefon numaramız alan kodu 212-343-4040, elektronik posta adresimiz açıkradyo.com.tr Altın Saatler programlarının ses kayıtlarını Açık Radyo'nun internet adresinde podcast bölümünde dinleyebilir, arzu ettiğiniz takdirde kopyalayabilirsiniz. Bugünkü programımızın destekçisi Mehmet Betil arkadaşımıza teşekkürlerimizi iletiyoruz. Efendim bugün konuğumuz Profesör Doktor Murat Balamir, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü emekli öğretim üyesi. Hocam hoş geldiniz, evet, merhabalar. Teşekkür ediyorum, hoş bulduk. Nuray Hocam, sizi de hoş geldiniz. İyi günler diliyorum. Evet, Argun ve Elvan. Merhabalar. Sizler de hoş geldiniz efendim. Evet, e, biz bugün e, programımızda e, Profesör Doktor Murat Balamir hocamızla ve Nuray Aydınoğlu hocamızla İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin <gülüyor> 2 ve 3 Aralık tarihlerinde yani pazartesi ve salı günü düzenlemiş olduğu deprem çalıştayını konuşacağız. Ben de dahil olmak üzere üçümüz bu çalıştayının iki gününü değişik oturumlarını izledik. Nasıl bir iki gün geçirdik onları biraz sizlere aktarmak istiyoruz. Evet Murat Hocam nasıl bir değerlendirme yaparsınız bu iki gün hakkında ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin deprem çalıştayı organizasyonu ile ilgili olarak. Teşekkür ediyorum. Ben şuradan başlamak istiyorum. Mart seçimleri öncesinde e, Sayın İmamoğlu bir TV konuşmasında söyleşisinde İstanbul'un en önemli konusunun deprem olduğunu iki kez vurgulayarak belirtmişti. Ve de aynı konuşma içinde yine işleri saydamlıkla yürüteceğini ve katılımlı bir yönetim oluşturacağını e, önemli altını çizerek söyledi. E, toplumun hükmedicisi, hükümdarı değil, hizmetkârı olacağını çok açık bir şekilde söyledi. Bu beni çok ilgilendirdi. Doğrusu yani deprem konusunda bu ilkelerle nasıl eyleme geçilir, nasıl hareket edilir, bunun Tabii. üzerinde düşünülmesi gerektiğini e, düşü, yani çok düşündüm ve yazdım da kendisine müteaddit notlar gönderdim bu konuda ne yapılabileceğine ilişkin. Galiba onların bir işe yaradığını düşünüyorum. Şeye gelince e, iki iki defa çalıştay yapıldı. Bu çalıştayların bu anlayışla bağdaştığını pek düşünmüyorum. Ee, bir kere kimse bana açıp da ne konuşursun, ne edersin, sana nasıl bir rol verelim diye soran olmadı. Ee, baktım bir programın en arkasına e, koymuşlar. Akşamın geç saatinde fazla da konuşma demek istiyorlar galiba dedim. <gülüyor> ee, şimdi bu çalıştaylarda çalıştayların genel yanlışı bence şurada. Yine Sayın İmamoğlu'nun o belirttiği ilkeler açısından konuşmak istiyorum. Yanlışlık şurada. Siz bir şeyler söyleyin, biz gerekeni yaparız. Bu bu yöntem olamaz. Açıkladığı ilkeler açısından gelin birlikte bir şeyler yapalım yöntemine başvurmamız gerekiyor. Yani otoriter bir tavırdan vazgeçip paylaşımcı ve katılımlı bir anlayışa ve onun gerektirdiği yöntemlere başvurmamız gerekiyor. Bu çalıştaylarda böyle bir hava ve öneri gelişmedi. Bunu göremedim. Şimdilik söyleyebileceğim bunlar. Evet, siz dayanıklı mekansal planlama oturumunda Konuşmacıydınız ve ne, hadil... ne, ne demek oluyorsa evet <gülüyor> <onu> da <gülüyor> onlara da ayrıca yani. bu, evet. bu da, dayanıklı kavramı üzerinde evet biraz durmak <gülüyor> gerekiyor herhalde onu dirençlik olarak biz bu programda düzeltsek <gülüyor> bu ithal tercüme şeyler tanımlar çok yanıltıcı oluyor evet, evet Türkçenin evet. ruhuna uymuyor yani evet. buraya hocamın da bu konuda bir şikayeti var değil <gülüyor> mi hocam siz yani ben ha... baştan beri zaten hatta ben dayanıklı işte şehir plancılığı yaht mekansal planlama deyince anlamadım <gülüyor> ne demek isteriklerim <gülüyor> bir an aklıma gelmedi yani o İngilizceden kağıtlar e, güçler <gülüyor> <gülüyor> reziliyansın e, aklıma gelmedi başta Allah Allah dedim. herhalde yanlış bir yazdılar ya birbirine mi karıştırdılar bunları falan çünkü biz dayanıklı deyince işte depreme dayanıklı diye bizim hani ama ha, yapısal bakımdan genellikle dayanıklılığı anlarız şimdi işte bu başka taraflara doğru genişlemeye büyümeye ve tabii anlamını kaybetmeye başladı yavaş yavaş. Evet e, siz konuşmacı değildiniz ama Hayır. dayanıklı kentleşme. Orada da bir dayanıklılık söz konusu. Dayanıklı kentleşme. kentleşme ve gelişim miydi neydi bilmiyorum. İşte o dayan her şey dayanıklılık altında. Evet dayanıklılık yani, altında devam e, ediyor. Birinci günkü e, oturumlarda e, bu e, kavramlar konuşuldu aslında. İkinci günde ise... Ee, yuvarlak masa toplantıları yapıldı. Birinci gün yani aslında bir nevi işte konuların tekrar hatırlanması ekspozisyonu anlamında bazı işte keynote konuşmalar yapıldı. Fakat tabii yani orada da e, durumu tespit etmek lazım. E, konuşmacıların seçiminin e, çok gelişi güzel yapıldığı. Hatta bu uyumlu olmadığı, doğru olmadığını da söylemek zorundayım. Evet. Ee, yani kend, kend, bana bir söz verilmedi diye bunu söylemiyorum. Yani yanlış anlaşılmasın. <gülüyor> <gülüyor> bu memlekette e, seçilen konuşmacılara, özellikle yabancı konuşmacılara oranla çok daha konuya vakıf, vakıf, vakıf çok sayıda bilim adamımız, araştırmacımız var. Üstelik bu konuda yani işte en azından 20 senedir devamlı ee, uğraşıyoruz konuşuyoruz ee, bizim konumuz bu bizim konumuz yani sahip çıkmamız lazım. Ee, birinci gün e, bence e, başarılı olmadı yani şey olarak o, e, mevcut durumun ortaya konması ya tekrar toparlanması hatırlanılması anlamında dahi Bence başarılı olmadı konuşmacılar artı oturumların düzenlenmesi bile ama işte bu burada bilmiyorum e, nasıl değerlendirmek lazım tabi burada bana, Ben şöyle bir genelleme yapabilirim. Yani işte bu bizim genel sorunumuz. Yani insan potansiyelimizi bu anlamda objektif biçimde değerlendiremiyoruz. Yani bence e, doğru bir birleşim sağlamak mümkündü. E, ama olmadı. Ama bunda yine de e, daha önceki şeylere bakarak normal karşılıyorum. Ama Murat, Murat Hoca'nın biraz önce söylediği gibi aslında Sayın Başkan'ın çok ümit veren o başlangıç çıkışıyla pek orantılı olan veya pek uyumlu olan bir gelişme olmadığıma. Biraz aceleye mı, mi geldi acaba? Bilmiyorum. Sanmıyorum aceleye geldiğini. Bu yani eee şimdi en azından işte 6. ayında falanız. 3-4 aydır da bu şey çalıştay konusu konuşuluyor yani. De biliyorsunuz yani. depremden sonra oldu ya deprem depremde ağustos ayında mıydı? İstanbul'daki 5.8 Eylül'deydi. Eylül'de. 26 e, e, eylül. Eylül'de, o, Eylül'den sonra hemen apar topar bir şeyler oldu gibi geldi bana. Yani, Eylül'den 26 Eylül'den hesap edersek en azından. Yani bir o, aşkım, onu tetiklermiş hani... olabilir ama ya, yani ben şuna inanıyorum gerçekten Sayın İmamoğlu'nun da yani Seçim propagandaları sırasında söylediği şey İstanbul'un en önemli problemlerinden birincisi olduğunu, bunu idrak ettiğini ve öyle yaklaştığını düşünüyorum. Doğru. Yani çalıştay konuşmasında da tabi tabi tabi tabi tabi. Hatta bir karşılaştırma yaptı değil mi? Çalıştay konuşması. Evet. Karşılaştırmasını evet, evet, evet. yaptı. Yani aslında başkanın politik yaklaşımı o açılış konuşmasında da doğruydu yani. Evet. Tutarlıydı. İkinci gün e, yuvarlak masa toplantıları tarzında şey olmuştu. İşte bu tür çalıştaylarda böyle yapılıyor. Daha önce de buna benzer farklı farklı konularda şeylere katıldık. Yani insanları bir araya getirip bir nevi işte beyin fırtınası tarzında konuları e, belli bir düzene göre, belli bir sınıflamaya göre e, tartışmak ve oradan bir takım işte çözüm önerileri geliştirmek tarzında. Yani burada bilmiyorum ben hepsini tabii değerlendirecek durumda değilim. Çünkü bir tanesine katıldım. İşte ben dayanıklı yapılaşma işte veya ben yapılaşma kısmına katıldım. Bir de dayanıklı kentleşme vardı yani artık. Evet. Ona da şehir plancısı arkadaşlar katıldı. Aynı aynı salonun içindeydik ama onlar bir tarafta biz bir taraftaydık. Sanıyorum 4 veya 5 masa yapıyla ilgiliydi. 4 veya 5 masada ...şehircilik... E, ...konusuyla ilgiliydi. Aslında en azından... E, ...aynı konudaki masaların... ...kendi... E, ...hani çözüm önerilerini... ...geliştirdikten sonra bir araya gel gelmeleri... ...zaten öngörülüyordu. Evet. Fakat organizasyon iyi yapılamadı. Zaman bakımında... ...sonuçta onlar da bir araya gelemediler. Herkes kendi önerilerini... E, ...geliştirdi, sundu. Yönetime. Son dakikada da o ilk tasarım tamamen ortadan kaldırıldı. Partı dolayısıyla ben örneğin diğer paralel masaların yani benim bulunduğum paraya aynı konuda çalışan masaların önerilerini çözüm önerilerinden haberim yok. Bir tanesinden gayri resmi olarak mesela o da başkanımız bizim İstanbul Şube Başkanı. Ee, Nusrette, Nusret Ondan daha sonra ayaküstü öğrenmeye çalıştım Vesaire gibi yani Ama işte bunları herhalde bir müddet sonra Bildireceğiz size dediler bilmiyorum nasıl bildirecekler Ne yapacaklar ee, Bunlardan tabi yani e, Bu tür çalışmalardan Böyle konkret sonuçlar elde etmek De kolay değil ee, Bir de şunu kabul etmek lazım Çok heterojen Ve e, büyük ölçüde konuya hazırlıksız Bir grupla çalıştık yani e, o da çok önemli bir şey yani bazı konuları ortaya koyunca e, arkadaşların konuya e, bir takım katılımcıların ne kadar uzak olduğunu anladık o da biraz insanın hayal kırıklığı yaratıyor yani moral bozuyor, moral bozuyor. Evet. ama işte yavaş yavaş epey uzun bir şey oldu tabii yani bütün öğleden sonra akşam saat işte 6'ya 7'ye kadar e, işte biraz toparlanmaya başladı işte bazı konuların önemi anlaşıldı ama yani bundan öyle çok büyük bir Ortak anlayış oluştuğunu söylemek mümkün değil. E, bu tümü değerlendirildiğinde ki Genel Sekreter Yardımcısı sonunda bir genel özet gibi bir şey yaptı. E, i̇şte herhalde e, tek tük de olsa bundan yararlı <gülüyor> öneriler çıkmış olabilir. Ama bu önerilerin de tabii yani geçerliliği nedir? E, yeterince tartışılmış mıdır? Evet. Ben sonuç olarak çok kötümsor olmak istemiyorum ama bundan böyle çok konkret böyle belirli bir şeylerin çıkması zaten zordu. Ama tabii benim gözlemim şu aslında bu konuda fikir üretme, çözüm üretme bağlamındaki zaafımız iyice ortaya çıktı. Yani benim gördüğüm şey. yani hala bu konuya hakim değiliz. 20 yıl 20 yıldır tartışmamız rağmen genelde konuşuyorum. Uzmanlar bazında değil ama ben biraz ve, ve e, konunun çözümü konusunda yine olsa olsa herhalde çok dar bir kadro karar verecek yani büyük bir katılımcılık ve bu katılımcılığın sonucu olarak bir noktalara gideceğimizi sanmıyorum. Evet ben de Aydın bir e söylediklerine katılıyorum aynı şeyleri algıladım ben de e, sonuçlar genellikle kitabi e, ve de bilindik şeyler idi. O bakımdan yazık oldu diyorum. Alternatif ne olabilirdi? Evet ben de bunu soracaktım. Hı. Evet. Yani nasıl diyelim, bir diyelim. çalışma evet. planlamak lazım? Diyelim bu konuda dört veya beş uzmana bir rapor hazırlayın lütfen. Ne yapmalıyız konusunda bize sunun. Ondan sonra onları tartışalım. Denebilirdi. Evet. Çok daha da ucuza mal olurdu eminim yani söyleyebileceklerim bunlar. Çalıştayla hangi uzmanlar bu konuda yani hem bu 20 yıllık geçmişi ha. bilen e, yani oradaki e, nitelik ne olmalı hocam? Bence e, Sayın İmamoğlu'nun belirlemiş olduğu ilkelere uyumluluk ilk şey olurdu. İlk kriter. Kriter olurdu evet. bence. Evet. Kadar. Evet. Özellikle e, vizyonel bir yaklaşım evet. olduğunda da mutabıkız. Evet. Evet. Dünyayı bilen birileri olmalıydı muhakkak. Evet. Evet. Ve e, herhalde evet. bu 20 yıllık geçmişi de evet. e, biraz bilen evet. insanlardan evet. ve evet. değişik e, disiplinlerden evet. e, insanların oluşturacağı evet. e, raporların e, ele alınması daha doğru olurdu herhalde. Siz ne dersiniz hocam bu konuda? Katılıyorum hocama. Özellikle yani bu bir ön hazırlıkla bir temaların, belli temaların e, ve, ve hatta çok güzel ifade etti yani belli uzmanlar belli ön raporlar hazırlayabilirler. Bunlar genişletilir, tartışılır vesaire. E, veya şu yapılabilirdi yani konular çok genel tutuldu. Efendim işte depreme, dayanıklı, mekansal planlama şey. Şimdi bazı insanlar şöyle anlıyorlar. Ya yani sıfırdan başlıyoruz. Bunu, bu bu ne der işte falan. Ya bir dakika. İstanbul'un sorunlarının ne olduğu üç aşağı beş yukarı belli. Şimdi bunların içinden belirli şeyleri mesela, yani şehircilik alanında ne yapmalıyız? İstanbul'da şu anda mevcut durum itibariyle ne yapmalıyız? Bunu böyle bak böyle sormazsanız insanlar teorik bir, bir sürü sınıflandırmalar yapıyorlar, işte tanımlar yapıyorlar ve efendim şey konusunda yani işte çok kötü bir yapı stokumuz var. Bunu nasıl adam edeceğiz, ne yapacağız, nasıl iyileştireceğiz, yıkacağız mı, güçlendireceğiz mi falan filan. E bu, bu şimdi mesela bu, bu temel bir sorun. Bizim felaket bir yapı stokumuz var. Bunun üçte ikisi de 2000'den önce yapılmış. Büyük tehlike altında. Zaten hasar kayıp tahmin çalışmaları endikatif olarak bunlar kesin çalışmalar değildir. Dün e, birinci gün onlar da sunuldu... O yeni bir bilgiydi. Ondan memnun olduk. Yani bazı Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin yaptığı 2000 aslında 2018'de biten ve belediyeye te teslim edilmiş bulunan bir çalışma. Eski sonuçta. yönetim'e teslim edilmiş. Evet, eski, yönetime, 2019 eski yönetim. 2019 başında da açıklama, açıklanması bekleniyor. Açıklamadı mi? eski yönetimde, yeni yönetimde şimdi açıklamış oldu. Tabii bunlar endikatif tahmin çalışmaları da öyle yüzde üç şeylerdir ama, ama e, genel resmi tabii bize gösteriyor. Yani bunu eskiden de biliyorduk. Bu konfirme edildi ama işte o, onun içinde bazı şeyler e, farklı fikirler olabilir işte. E, ben o kadar önemsemiyorum. Yani orada modelleme çalışmalarının nasıl yapıldığını falan bilemiyoruz. Bazı konuları daha ayrıntılı. Ama ben üç aşağı beş yukarı öyle bir tablonun ortaya çıkacağını tahmin ediyorduk zaten bunlar eskiden bizim daha 2000'li yılların başına itibaren yaptığımız çalışmalarla uyum içinde aslında sonuç olarak şimdi bu, bu tablo en büyük sorunumuz tabi yapısal bakımdan konuşuyorum bir de tabi işin şehircilik tarafı var çok şey benim alanım değil hocam eminim o konuda bizi aydınlatacaktır e, yapısal bakımdan aslında e, yapılması gerekenler çok zor bir problem yani İstanbul'un bu çok kötü durumdaki yapısal bakımdan bunun altından kalkabilmek için günlerce, aylarca tartışmamız lazım. Yani mesela böyle bir platformu bugün bugüne kadar oluşturamadık çeşitli platformlarda biz bunları hocamla birlikte düşünün yani ta Ulusal Deprem Konseyi'nden işte deprem şurasından şuradan buradan İstanbul'da ne kadar çok evet hep beraber çalıştık ettik ama şimdi artık aradan 20 sene geçti ve gözümüzün önünde giderek kötüleşen kötüleşmeye devam eden sayıca da büyüyen bir problem var bunları şimdi madem bir iyi niyet var evet belediye başkanının safiyane Halisane, pardon. O <gülüyor> <Şurada gülüyor> da doğru oldu. O da safiyane. <gülüyor> yani ben karıştırdım, evet işte. Hocam, dil suçtu ama... Yani ama doğru. doğru yani. <gülüyor> Safiyane olması kötü bir şey değil. değil, yani, tabi, yani değil bir, belki de daha <gülüyor> uygun da olur. Daha uygun. <gülüyor> Sayın Başkan, son derece zeki bir insan. <gülüyor> yani, yani. de yanlışlık yok. Yani saf düşüncesi olarak söylüyorum. Evet. O manada. <gülüyor> Öz ve yani e, hakikaten bu meselenin artık, artık böyle konuş, konuşarak değil aksiyon göstererek çözülebileceği konusunda en azından başkanın bir iradesini ortaya koyması var. Bunu ifade etmek istiyorum. Yani şimdi buna uygun artık artık Beyler hadi oturalım artık aksiyona geçeceğiz. Ne yapacağımızı çok sistematik bir biçimde tartışalım noktasında olmamız lazım. Pek o noktada değiliz ha bu çalıştay ona bir şey katkıdı mı bundan sonra bu çalışmaları ...bilmiyorum, pek de emin değilim. Hocam şimdi... ...20 sene oldu büyük deprem olalı... Ee, ...7 senedir de... E, ...kentsel dönüşüm... ...faaliyetleri içindeyiz. Bir sürü şey denenmeye çalışıldı. Ee, riskli alan tanımları... ...işte bina yenileme falan... ...neticede... ...bazı bölgelerde... müteahhitlerin ilgisini çekebildiğimiz oranda... ...bir şeyler yapılmaya çalışıldı... İşte hedeflenen sayılar hiçbir zaman yakalanamadı. Bu sene içinde öngörülenlere yaklaşma pek söz konusu olamayacak anlaşılıyor. Beş senede şunu yapacağız filan dedi Çevre ve Şehircilik Bakanımız ama hiç onun altı doldurulmadan duruyor öylesine boşlukta gibi. Bunlar bu çalıştaya bir şekilde yol gösterici, çerçevesini belirleyici bir şekilde yansıtılabildi mi acaba? Ben sanmıyorum. Evet. Yani bu, bu konular aslında ilk gün ilk günkü genel prezentasyonlar sırasında daha detaylı bulayın bu tarafı tartışılmalıydı evet. tartışılmadı İstanbul'daki fayların durumunu filan hala anlatmaya yani kalktı artık, üstelik evet. yabancı uzmanlar filan yani aslında e, ikinci gün dediğim gibi yuvarlak masa toplantılarında böyle gayet heterojen yarısı e, dünyadan habersiz diyeyim gruplar birbirlerini aydınlatmaya çalıştılar oradan bir takım işte çözüm önerileri ne çıktı ne çıkmadı tam bilemiyoruz. Yani söylediğiniz manada bir, bir yaklaşım. Bundan birkaç hafta önce Teknik Üniversitede bütün bu fay konularını da irdeleyen e, epey e, konuya yabancı olmayan yabancı uzmanların da <gülüyor> dahil olduğunu evet. zannettiğim, düşündüğüm bir dizi toplantı da yapıldı. Aynı, şeyler, şey aynı, şeyler, aynı burası, şeyler burada da konuşuldu. tekrarlandı. Evet. Evet. Yani. Bu, burada acaba Şimdi tabii orta yere bir de... ...seferberlik lafı çıktı. Evet. Bu konu... E, ...belediye başkanı tarafından da benimsenen bir... ...ifade olarak kullanılıyor evet. zannediyorum. Mesela bu konuda... E, ...hocamız... ...Murat Balamir'in bir... E, ...şeyi var, yazısı var. Def, deprem seferberliği söylemleri. Başlıkta bir... E, ...yayını var. Makalesi var. Mesela diyor ki burada... E, bir bunun mutlaka üç tip olabildiğini bu bireysel seferberliğin, e, otoriter seferberliğin uygun olmadığını ama katılımlı bir seferberliğe ihtiyaç olduğunu vurguladıktan sonra bunların da üç tane ana koşulundan söz ediliyor burada. E, bir kere ortak bir yönetim kurmak şart olduğunu vurguluyor. İkinci koşul saydamlık. Üçüncü koşulda. Toplumda risk azaltma girişimlerini özendirecek teşvik ve ödüllendirme ve destek programlarını geliştirilmesi. Bu mevzular sanki bir program stratejisi öneriyor gibi. Yani devasa bir sorun var karşımızda. 2 milyon binanın, 2 milyondan fazla binanın binayı içeren bir büyük kent var. Risk, deprem riski altında. Ama ne yapılacak, nereden başlanacak, nasıl tutulacak, parası nereden bulacak, insanlar nerede barındırılacak filan konularına girilemedi. Böyle bir şey, bir tartışma zemini oluşturamaz mıydı diye tekrar bir hatırlatmak istiyorum, sormak istiyorum. Oluşturdu. <gülüyor> <gülüyor> Sayın Başkan'la uzunca bir görüşmemiz oldu baş başa. ...dediğim gibi çok zeki bir insan... ...hemen kavradı ve... ...gereken talimatları verdi... ...diye görüyorum. Onu... ...siyasal anlamda da... ...güçlendirebilecek bir... ...yöntem olacaktır o diye düşünüyorum. Tabi seferberlik konusu... ...tek konu değil Gün, güncel... ...söylem içinde olan... ...işte nedir o... ...toplanma alanları... Ondan sonra dönüşüm. E, ve de bu seferberlik konusu geldi. Her biriyle ilgili anlatacak çok şey, çok şey olabilir. Ama e, seferberlikle ilgili tabii başkanın önerdiği seferberlik biraz zoru, zorunlu hissetti kendini. E, depremler olunca e, ek, Ekim 26. E, evet 26 bir şey davranmak zorunda kaldı. Özellikle merkezi yönetim gelip burada bazı etkinlik gösterileri yaptıktan sonra o da davranmak zorunda kaldı. Belki aceleye geldi. Şimdi belediyenin seferberlik ilan etmesi mümkün ama hangi kapsamda kendi bünyesi içinde. Kendi bünyesi içinde. Belediyenin çalışanlarını, belediye teşkilatının kendisinin bir seferberlik hazırlığı içinde olması zorunlu zaten. Bu ayrıntılı bir şey geliştir gerektirir, ee, çalışma yani. gerektirir. Yani bir örnek vermek gerekirse çalışanlar arasında yani temel işlevlerini sürdürebilmesi için belediyenin anahtar personeli bir kere belirlemesi gerekiyor. O anahtar personel ki ben buna kırmızı grup derim. Kırmızı grup. Kırmızı grup depremden sonra bir kere mutlaka survive etmesi gereken hayatta kalması gereken yakınlarıyla birlikte hatta hayatta kalması gereken iş başına gelebilecek ve kendi çalışma ortamının da güvenceye alındığı bir koşulları sağlanmasıdır. Bu seferberliğin bu seferberliğin bir parçası budur. Ondan sonra turuncu personel gelir ondan sonra yeşil personel gelir. Kademe kademe e, böyle bir hazırlığın yapılmış olması ihtiyacı vardır. Belediye ben seferberlik içindeyim diyorsa bunun gibi bir girişime kalkıştığını anlarım. Sadece personeliyle ilgili değil elbette çalışma ortamlarıyla çalışma araçlarıyla altyapısıyla vesaire. Bunları yapıyorsa tamam. Yani şapkamızı çıkarmamız gerekir Ama genel bir toplumsal seferberlik değildir bu. Bunun için başka bir şeye ihtiyaç var. Bir üst yapıya ihtiyaç var. Makalede değinilen, değinilen konu da budur. ...bunu başkanın... ...kesinlikle kavramış olduğunu ve... ...benimsemiş olduğunu düşünüyorum. O çok... ...mutluluk verici bir durum bence. Ee, öbür Öbürüne itibar etmemek lazım. Biraz... ...yani o bireysel dediğimiz şey... ...birileri malum kişiler... ...işte insanlara öğretelim... ...ne, yapması, ne yapacak, ne yapması gerekir... ...nasıl hayatta kalır... E, kapanıp saklanır mı? Ondan sonra hava gazını kapatmasını öğrensin falan. Güzel bunlar da. Bunlar uçucu şeyler. Zaman geçtikçe kaybedilecek melekeler ve de gerçek koşullar altında insanların nasıl davranacağını katliyen bilemezsiniz. En iyi eğitimli Japonlar bile şaşı, şaşı, şaşıp kalabiliyorlar bu konuda yani. Evet. 5.8 bu bakımdan evet. son derece enteresan evet. bir örnek oldu tabii hocam. Tamam denilebilir ki ama 5.8'e kimseyi hazırlamadık falan. <gülüyor> <gülüyor> ben hazırlık yaptıklarını <gülüyor> düşünenleri de bildiğim için bunu <gülüyor> evet. söylüyorum. Bu her evet. hafta bu Arnavutluk depremine yakalanan arkadaşlarımız oldu ya programı evet. aldık. Evet. Ya biz bir şey bilmiyormuşuz. Hazırlanmamışız. <gülüyor> Bunlar <gülüyor> takip eden kişiler yani. Evet. Yani en eğitimli diyor, arkadaşımız otelden asansöre binip aşağıya aşağı inmeye çalıştı maalesef <gülüyor> yani evet bir küçük ara verelim müzik parçamızı dinleyelim ee, bu arada nefesle alma fırsatını bulmuş oluruz evet efendim dinliyoruz <gülüyor> yanlış bir şey söylemedim şu yok <gülüyor> şu anda hala yayındayız ee, müziğimiz daha devreye girmedi yok. şimdi girdik herhalde girdik mi Yok, girmedik. Peki, yayında mıyız? Daima. <gülüyor> evet. <gülüyor> <gülüyor> Dio sei appassionate yeah yeah yeah 24000 di in questo giorno di follia vagliose, presi appassionate. yeah yeah yeah 24000 Ha, evet. ha, <gülüyor> ee, açık teşir. Radyo'dayız 94.9 Bugün 5 kişi stüdyoda Oldukça heyecanlı tartışmalar da Devam ediyor Evet efendim. Konuğumuz Profesör Doktor Murat Balamir. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Emekli Öğretim Üyesi. Nuray Aydınoğlu Hocamız burada. Argunyum Stüdyo'da. Elbancan Tekin Burada. Ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 2-3 Aralık tarihinde gerçekleştirmiş olduğu deprem çalıştayını konuşuyoruz. İki hocamız ve ben bu iki günü bazı oturumları izlemeye gayret ettik. Şimdi bir duyurumuz var. Madenciler her yıl düzenledikleri yer altından yüzler fotoğraf sergisini 4-9 Aralık 2019 tarihinde Taksim metrosunda gerçekleştirecekler. Madenciler yer altından yüzler fotoğraf sergisi Taksim metrosunda Bugün başlıyor 11.30'da sergi açılışı yapıldı. Taksim metrosunun turnikeler yürüyen bant katında bu sergiyi izlemeniz mümkün. Evet efendim şimdi buradan hareketle ben bir hatırlatma daha yapmak istiyorum. Çalıştay üzerine çalıştay gerçekleşiyor. Şöyle ki TUMOP İstanbul Deprem Çalıştayını 11 Kasım 2019 günü düzenledi. Sabahtan akşama kadar devam eden bir çalıştaydı. Çok benzer konular e, bu çalıştayda ele alındı. E, fakat benim temel eleştirim 20 yıldan beri e, öğrendiklerimizin, hatta ezberlediklerimizin bir tekrarından ibaretti ki TUMOB'un e, birçok odasının da konuşmacı olarak katıldığı bir toplantıydı. E, 29 e, 29 Kasım Cuma günü İstanbul'da Afat'ın bir toplantısı düzenlendi. Evet. Ve Afat'ın toplantısının hemen arkasından yani Cumartesi'yi geçtik, Pazar'ı geçtik. Pazartesi ve Salı günleri de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bu e, birinci bölümde konuştuğumuz çalıştayı gerçekleşti. E, arada bazı başka e, toplantılar da da bahsetmek mümkün ee, oldukça verimli bir toplantıydı 4 Kasım Pazartesi günü deprem hasar ve risk yönetiminde uluslararası gelişmeler çalıştayı düzenlendi esas olarak e, sigorta konusunun ele alındığı ve bu konuda uluslararası örneklerin de sergilendiği verimli olduğunu düşündüğüm bir e, toplantıyı da geride bıraktık. Önümüzdeki dönemde de birbiri arkasından yeni toplantılar olacak diye biliyorum. Ama onların tarihleri kesinleşmediği için bugünkü programımızda duyuramıyoruz. Evet Argun en son sende kalmıştık ve senin bir sorun daha var herhalde. Yani birkaç soru daha bulabilirim de. Şimdi hazır aramızda bir şehir ve bölge planlaması, emekli öğretim üyesi değerli bir konuğumuz var. Eee yani bir takım şeyler, çalışmalar yapılmaya çalışıldı. Bazı bölgeler risk bölgesi ilan edildi. Boşaltılma mı çalışılıyor? Çalışabilecek mi? Yani aklımda bir tek suluk ile örneği var. Zavallı <gülüyor> insanları oradan <gülüyor> 28 kilometre öteye <gülüyor> Fırlatıp attılar. Nasıl yaklaşılıyor? Bu, mümkün mü bu dünyada? Yani biz şimdi şehir planlama deyince sıfırdan şehir yok da yapılacak veya bölümleri İmar planı tadilatları falan geliyor akla. Acaba böyle bir afet riski durumundaki yaklaşımlar nasıl oluyor? Başka ülkeler bunu uygulayabildiler mi? Öğrenebileceğimiz bir şey var mı? Bu demin ki o üç adımın katkısı olabilir mi? Sorabilir miyim efendim bunu? Estağfurullah. Yani bu bana e, şunları çağrıştırıyor. Bir kere yani Birleşmiş Milletler'deki görevlerim benim yaklaşık 10 yıl boyunca dünyanın en iyi, en başarılı örneklerinin önüme geldiği ve onları değerlendirmeye çalışmaları yaptığım bir fırsat yarattı. Süper. O bakımdan, yani dünya deneyiminin ne olduğunu, ne, kapsa, ne kapsamda olduğunu az çok izleme olanağını buldum. Şimdi ben şuna işaret etmek isterim öncelikle. Belediyenin kendisine yasayla da verilmiş olan bir görevi var. Acil durum planının hazırlanması. Acil durum planı bir plandır. Bir mekansal plandır. Acil durum planı 1950'lerden kalma bizim afet yasasında tarif edilen çağ dışı anlayışla yapılamaz. Bu ...her ne kadar o yasada... ...mülki yönetime görev olarak... ...verilmişse de... ...yeni yasalarda... ...belediyenin de bu işi yapması için... ...bir e, kapı açılmıştır. Acil durum planı yapmak... E, ...çok şeyi kapsar. Yani... ...riskli... ...mutlaka arkasında... ...veri tabanı olarak... E, ...yapı stokuyla... ...ve zeminle ilgili... Ee, bilginin yani yüksek riskli alanların tanımlanmış. tanımlanmış olmasını gerektiriyor. Bunun üzerine ne yapmamız gerekir, nasıl hazırlanmamız gerekir konusu Aa, bir uzmanlık işi. Bu işte çadır battaniye stoklamakla olacak bir iş değil. Arama kurtarma ekipleri hazırlamakla da mümkün değil. Onlara eğitim vermekle de mümkün değil. Zaten sayıca yeterli değil vesaire. Bu şehri bir entegre sistem olarak düşünebilmeyi gerektiriyor her şeyden önce. İşte hastaneler, okullar, altyapı, yollar, bütün bunun yine belki daha önce söylediğim gibi kırmızı nitelikli olanlarının belirlenmesini ne bileyim, hastaneler arasında nasıl bir dayanışma ve işbirliğinin kurulması gerektiğini e, hangi temel ulaşım alanlarının açık kalması gerektiğini e, işte toplanma açık, açık alan sağlanma meselesi falan filan yani Sayın İmamoğlu ile konuşurken şu örneği de verdim başka dünyanın hiçbir yerinde gördüğüm için değil ama Türkiye'ye özgü bir konu olduğu için açık e, toplanma veya barınma alanları düşünüyoruz. Güzel. Ama çok temel bir başka işlev daha var. Bir örnek. Emanet depoları. Emanet depoları. İnsanlar evlerinden kurtardıkları acilen kurtardıkları. Bu bir aile fotoğraf albümü de olabilir. Ama yanında taşıyamaz onu. Onu götürüp bir yere vermesi lazım. Ve yani bu çok aklına yattı galiba. Olağan dönemlerde de işlev görebilir bir belediye hizmeti olabilir bu. Belirliğin noktalarda güçlü yapılar tanımlayıp... ...orada e, toplama emanet depoları gibi bir şeylerin hazırlanması. E, yani bunun gibi çok ayrıntı konu var. Evet. Sabaha kadar konuşabiliriz bunları. Evet. Yine aynı konuyla ilgili yani e, açık kalan yetersizliği e, ve toplanma alanı, barınma alanı yetersizliği konusunda oteller sektörünün devreye girmesi, e, Sayın Başkan turizm sektörüyle de çok ilgili. Bundan bağdaşık bir şey olabilir. Bir kere oteller kategorilenebilir. Yani... ...üç yıldızda beş yıldızı var ya... ...onun gibi deprem... Sağ, ...sağlamlığı açısından... ...deprem dayanımı de, açısından ...dayanıklı e, otel... ...şüpheli otel... <gülüyor> ...zayıf otel... ...bu uluslararası... ...bir bilgi olarak da... Paylaşmak ...broşürle paylaşılabilir... Şey. ...ve bu sektörde bir yarışma... ...başlatır... ...sektörde herkes kendi riskini... ...düşünmeye başlatır bir insentiftir ya bu çok önemli. Yine aynı sektörde kalacak şekilde, e, madem top, barınma alanlarımız yetersiz, bazı güvenli otellerle anlaşma yapabilir belediye. Olursa bana şu kadar yatak temin edeceksin, şu kadar süreyle, ben de senin bugünden başlayarak emlak vergini düşürüyorum yüzde 50. Karşılıklı bir şeyler. Sözleşmeler bir şey. Yani bunlar gibi mekanizmaların kurulması lazım ve toplum kesimlerinin bu işe çekecek yöntemler geliştirmemiz lazım. Teşvik edici. Teşvik edici şeyler evet. gerekiyor. Aa, bir başka önerim mesela şeyleri aa, hastanelerle ilgili. Hastaneleri ister özel ister kamu hastanesi olsun. Onların birlikte bir e, bütünleşik işlev kazanmasını acil durum ortamında sağlayabilir miyiz? Başhekimleri toplasa onlarla görüşmeler yapsa ne sorunlar var ne imkanlar var neler eksik e, altyapılarımı eks yetersiz acil durum ortamında e, hangi tür uzmanlıkları nereye koymalıyız ne, hangi bölgelerde Yatak açığımız var, biliyoruz çünkü yani neresi daha fazla kayıp verecek? Orada yeterli şeyimiz var mı? Biz ta 2004'te yaptığımız araştırmada hastanelere ağır yaralı, yaralıların 5 dakika içinde götürülebilmesini sağlayacak bir standartla bölgelerde yani. Hastane merkezli olmak üzere tanımladığımız alanlardaki yapı stokunun niteliğine göre aşağı yukarı kaç ağır yaralı çıkacağını hesaplamıştık. İstanbul'a hemen her yerinde bir açık var, ihtiyaç var. Ama en büyük açık etilerde çıkmıştı. Dokuz ağır yaralıya bir yatak düşüyordu çünkü. Hı -hı. Anladın Bunlar politika geliştirmeye sağlayacak Hediş. kıstaslar... ...ve analitik yöntemler... ...bunun gibi düzinelerce konu var... ...ama... E, ...bunun için... E, ...o tarihte bulduğumuz... ...parsel bazındaki bilgiyi... ...bugün güncelleyip... ...hazırlamış olmamız gerekiyor ki... ...bu analizleri yapabilelim... ...ki o şey günle de. bugün arasında... ...yapı stonda da ciddi bir tabii, artış tabii. olduğunu tabii. da... Kesinlikle. ...bilerek yapmak tabii. gerekiyor bunu ...evet... Ee, sunumlardan birinde e, sayın Haluk Sucuoğlu hocamız e, İstanbul'un altı e, ilçesine ilişkin bilgiler vermişti ve zamanında buralarda yapılan çalışmaları aktarmıştı. Bizde zeytin burunu örneğini sıklıkla veririz. Nuray ötlenmişte 17 bin, bin binanın incelenmesi ve onun sonucunda da risk açısından kategorilere ayrılmasını örnek olarak vermiştik. Sayın Sucuoğlu şunu hatırlattı. Dedi ki biz bu çalışmayı altı ilçede yaptık ve ondan sonra binaların durumuyla ilgili bilgileri de bir rapor halinde parsel bazlı olmak kaydıyla belediyeye sunduk. Sonrasında ee, bize gelen ve e, kendi binasının durumunu soran e, vatandaşlara da adres olarak belediyeye, belediyeyi gösterdik. Ama belediyeye gittikleri zaman herhangi bir cevap alamadılar. Şimdi bu ta 2015 yılında yapılmış olan çalışmalar. Tabii ki hala bunların verileri yerlerde saklıdır. Buyurun ben hocam. Ben bir saplama yapayım. Lütfen. Bundan. Gerçekten tehlike ve risk bilgilerinin kamuoyuna... ...bilgisine açık tutulması... ...birinci koşul. Evet. Bu piyasanın... ...ve insan davranışlarının... ...kendi kendini terbiye etmesini sağlayan bir yöntemdir. Evet. Bundan dikkatli... Yani bilgilerde tercih. şeffaf evet. olunması... Evet, evet, ...son derece... Evet. Şu yani, anda durum evet. nedir hocam bu açıdan? Evet. Var mı böyle bir şeffaf bilgi? Şimdi Herkes korku içinde ama... ...bir e, acil durum planı... ...görüyor musunuz siz ortada? Evet. Yok. Yani evet. bunu yasal olarak yapması gereken e, mülki yönetim de açıklamıyor. Bence yapacak kapasiteleri yok. Evet. Ve tabii yani e, hatırlatmadan geçemeyeceğim bütün bunların içinde de bir imar barışı olayıyla karşı tabii, karşıya kaldık. Katılması ki. lazım. Evet, Hayır. evet. Yani e, acil durum planı. Orada da e, risk, risk sizinden de mal sahiplerine. Siz ne diyorsanız odur aslan Sağlam diyorsan binan sağlam demek ki temelsiz binalar için. Sorumluluk sizindir diye. Evet varsın. efendim. Evet. Ya, afet yönetimi konusu esasında dünyada artık çok net olarak oluşmuş, e, uzun yıllardır denenen e, ve e, geliştirilen bir takım şeyler var. E, i̇lkeler ve de e, yöntemler var. Ya bunu, Dünyayı yeniden keşfetmek yerine bu ilke ve yöntemlerin bir şekilde Türkiye'de adapte edilebilecek ortamı yaratılması ve koapislerin yaratılması bence e, bu, bu işin tek çözüm yolu yani e, bu bütünleşik afet yönetimi dediğimiz afet risklerinin azaltılması afetlere hazırlık işte müdahale kapasitesinin artırılması ve iyileştirme süreci içerisinde yani neler yapılacağı aşağı yukarı bunlar belli sadece bunun e, Türkiye'nin koşullarına İstanbul'un ihtiyaçlarına uygun hale getirilmesi uyarlaması gerekiyor ben e, hani şimdi mesela bu çalıştayın içerisine baktığımda e, bazı şeyler şu anda İstanbul deprem çalıştayı kapsamında ele alınması gereken konular mıydı hakikaten bir su, şey şey Soru işareti yani kafamda. Ee, öbür taraftan hani. ...niye hala biz işte... E, ...bu e, şey bütünleşik afet yönetimi... ...diye adlandırılan yapıyı... ...oluşturamıyoruz, ku, şey yapamıyoruz... E, ...tartışmalar hala... ...mesela işte e, biraz önce... Güran'da söylediği gibi... E, risk, ...şey, e, e, imar barışı... Ya ...imar, bu, burada bütün dünyada... ...kabul edilmiş bir şey var, eğer afet risklerini... ...azaltmak istiyorsan, bunun... E, af, e, ...bu konuda yapılacağı şeylerden bir tanesi... ...bunu ana akımlaştırmak... ...yani bütün aldığın kararlarda... E, ...şey olsun... E, mevzu oluşturduğu mevzuatlarda olsun uygulamalarda olsun her yerde afet risklerinin azaltılması için ne elinden geliyorsa onu yapmak zorundasın Onu karar verme sürecinin başına almak zorundasın yani bütün bunları eğer bilerek yapmıyorsak zaten bütün konuşmalar boşuna benim benim görüşümü gerçekten e, ya yani bunu bunu aşabiliyor muyuz bu çalıştaylarla bu, bu, bu çalıştay o şeyi verdi mi e, e, nasıl diyeyim mi? E, o algı yarattı im, mı sizde o imayı verecek mi evet. e, o, e, bence sorun o yoksa yani bu bu tur çok yapıldı geçmişte de deprem çalış şeyleri e, ha, neydi şurada. şurası falan filan bunlardan çok daha vekil tutarlı ve şeydi e, kapsamlı çalışmalardı onlar. Ama sonuçta geldiğimiz nokta aynı. Affediyorum da çok fazla bir şey değişmiyor esasında. Yani sonuç olarak, şey, işte belli yerine getirmesi gereken şeyler var, izlenmesi gereken politikalar var filan filan. Yani hakikaten şu anda bu çalıştayın sonucunda ne olursa olsun, hani gelişmeden nasıl şekilde seyredecek bilmiyoruz ama biz o izlenimi dindik mi? Benim sorum şu, ee, <gülüyor> İstanbul Afet Platformu kuruldu mu? Hayır. Lazım Türkiye Afet da zamanda kuruldu Kurulunda ve sonra sonra yok oldu. Yok oldu. Öyle bir öneri olduğunu dün e, kapanış evet. konuşmasında sanırım Genel yani, ya, Sekreter Yardımcısı ifade etti. Şimdi Oyun. belediyenin imkanları sınırlı. Evet. <gülüyor> o Murat Hoca'nın önerisi evet, evet ama yani e, işte yani kuruluyor bir şeyde Türk e, Türkiye Afet Platformu listelerinin azaltılması platformu resmi gazetede yayınlandı falan bununla ilgili bir, bir takım yönetmelikler falan da çıktı. Ondan sonra bir gün birisi şey... Ulusal e, bir, platformu. Ulat, ulusal platformu evet. evet. Ondan sonra bir gün e, bir toplantıda e, sonra ne oldu bilmiyorum ama e, AFAD'dan e, bir üst düzey yetkili dedi ki e, ulusal platformu AFAD zaten dedi. <gülüyor> Çok güzel. Bu e, e, Birleşmiş Milletler'in baskısıyla yıllar evet. sonra evet. çünkü Birleşmiş Milletler 2009'dan itibaren iki yılda bir ulusal e, platformları topluyor ve de iki günlük üç günlük konferanslar düzenliyor şimdi onun öngördüğü bazı ilkeler var yani nasıl toplanır kimlerden oluşur vesaire bizimki ulusal platform resmi kurumlardan oluşuyor bakanlık temsilcileri vesaire hiç öyle değil halbuki öyle olmaması gerek yani sivil toplum kuruluşları vesaire bir de şu tarafı var ulusal platformlar yaygın olarak bütün dünyada gelişmiş bulunuyor. Ee, bizimki kadar resmi olan yoktur. Asıl önemli olan bir İstanbul gibi mega kentin kendi platformunu oluşturması, oluşt oluşturabilmesi bütün dünyanın gözünü buraya dikecektir. Evet. Bu çok önemli. Her türlü desteği ve yardımı Almanın daha yolunu açar, açacaktır. Evet. Belediyenin elini güçlendirir. Siyasal anlamda. Anlamda, evet. Çünkü kısıtlanmış, yani bütçesi kısıtlanmış. Sen onu yapma. Gelirinin çoğunu ben veriyorum zaten filan gibi. Çok engeller de var. Bu da bir mesele, evet. Evet, e, Nuray hocam, e, sizin oturumunuzda e, özellikle e, en önemli konu olarak burgulanan ne oldu? Çünkü e, biz bir süredir e, afet ve afet sonrasını konuşuyor gibiyiz. E, hmm. Gerçi öncesine de değindik ama bir de yapısal sorunun evet, çözüm, tabii, çözümü bizim, gibi devasa bir derdimiz var, problemimiz evet. var. Evet, Ona, ee, ona yani de... sonuçta tam bir e, tutarlı bir e, çözüm bulunabildiğinden emin değilim ama en azından tartışmaların ne olduğunu ifade edebilirim. E şimdi tabii en büyük sorun e, başta da belirttiğim gibi en riskli yani depremde hasar riski en yüksek olan bir şekilde müdahale edilmesi gereken bunun da ne olacağını tabii mümkün yani güçlendirme ileri yani kapsamlı güçlendirme basit güçlendirme veya yenileme tarzında bu büyük büyük bir kampanya. Bu kampanyayı yürütecek altyapımız var mı? Mühendislik alt yapımız var mı? Mühendis altkabımız ne durumda? Yani şimdi bu ister istemez Türkiye'nin genel problemlerini burada aynası bir problem. Aslında çok acil bir problem. Fakat Türkiye'de maalesef hala e, çok primitif yürüyen bir mühendislik hizmetleri sistemi var. Yeni binalar içinde böyle. Bunu mevcut binaların değerlendirilmesi, güçlendirilmesi aslında yeni binalara oranla daha da Zor bir konu. Yani aslında ustalık isteyen, deneyim isteyen bir konu. Belki daha detaylı teorik bilgi de isteyen bir konu. Bu konuda eksiklerimiz var. İster istemez ki bu genel bir sorun aslında İstanbul'un sorunu değil. Türkiye'nin genel mühendislik hizmetleri sorunu. İster istemez bunlara yönelmek zorunda kaldık. Yani yetkin mühendisliktir, mesleki eğitimdir. Üniversite eğitiminin buna göre şekillendirilmesidir, takviye edilmesidir vesaire Bunlarla aslında epey de zaman harcadık. Bunlar tabii dediğim gibi yani İstanbul'un İstanbul'a özgü problemler değil genel problemler ama şimdi İstanbul büyük bir uygulama alanı olacak eğer bu şeye gireceksek bu e, kampanyaya gireceksek yani ciddi olarak bu işi yapacaksak o manada tabii çözüm önerileri bulmak falan o kadar kolay değil işte bir takım genel şeyleri söylemekle tekrar ettik yani ben kendimi tekrar ettim ama benim söylediklerim bazı kişiler için yeni olabilir muhtemelen de öyledir Anlatabiliyor muyum? Yoksa yeni bir şey söylemedik. Hep aynı şeyleri söylüyoruz. Bu problemlerimizi, mevcut problemlerimizle bu sorunun üzerine sağlıklı bir biçimde gitmemiz çok zor. Onun için yani bir an evvel bu temel problemleri de çözebilmek için bu özele 20'den evvel çaba göstermemiz lazım. Yani üniversite eğitimi, bakın 200 tane inşaat mühendisliği bölümü var bu memlekette. Çok büyük çoğunluğu hocasız öğretim üyesiz ve bunlar diploma veriyorlar ve bu ve bu bu okullardan üniversitelerden diploma alan insanlar da yetkili bundan daha büyük bir fecaat olabilir mi yani ama bunları bile konuşmak zorundayız çünkü bu, bu mühendislik yanı, planlama yanı daha da tabi bir tarafı bir tarafı bu yani bu konuda 2004 yılı zeytinburnu araştırma projemiz var olabilirlik çalışması var toplu Yenilemenin e, modeli ayrıntılarıyla ve olabilirlik her açıdan olabilirliği sınanarak tanımlandı. E, yapıların güçlendirilmesi değil toplu yani bu çirkin şehirlerin de kurtarılması Tabii. açısından. Kent yeniden... planlaması. Evet. evet. evet. E, onu... Yine bütün gün konuşma imkanınız var çünkü ayrıntılar, şeytan ayrıntılar da yatıyor orada. Evet. Ama olabilir hem finansal olarak hem hukuki olarak hem sosyal olarak her açıdan olabilirliği görü görülen bir şeydi. Oraya ufacık bir özendirme sağlanması ve bazı yasal düzenlemelerin yapılması piyasada kendi kendini yineleyecek bir yöntem geliştirmiş olacaktı. Yani sizin zorlamayla yapmanız gerekmeyecekti. Kendiliğinden Evet, bizim ilk açıklandığında da kentsel dönüşümden ve kanundan beklentimiz de buydu hocam. Evet, yani kanun, kanun yapıcısı iki defa dinledi beni, bunları dinledi ama sonunda bir fiyaskoyla çıktı evet, ortaya. Maalesef, maalesef. Evet, maalesef. Hocam, programımızın sonuna geldik ama dinleyicilerimize, İstanbullu dinleyicilerimize, Ankara'dan gelen bir misafirimiz olarak ne dersiniz? Nasıl bir mesaj verirsiniz? Bu iki günlük çalıştayı da e, izledikten sonra ve tabii ki bu 20 yılın tecrübesine de sahip olarak. Ne dersiniz? Valla umut vermek isterim. Sayın Başkan yeni bir şeyler yapacak diyorum. Güveniyorum. Evet. Ve bekliyoruz. Bekliyoruz. bekliyoruz. Evet, Değil mi? Evet, evet. evet. Hocam siz ne dersiniz? Şunu söyleyeyim. Bakın 2000'den itibaren 1990'dan itibaren ne münçenahiyi toplantı işte çalıştay bilmem ne rapor vesaire çıktı. Ama her birini bittikten sonra o raporlar ha çok güzel dendi bir kenara konuldu. Bir irade uygulama iradesi hiçbir zaman ortaya çıkmadı. Şimdi ben de bunu ümit olarak hocam gibi ifade ediyorum. Şimdi görünürde bir irade var. Yani biz bunu bu raporları bu çalışmaları sizden uygulamak için istiyoruz diyen bir irade var bundan dolayı umutluyum. Eksik olabilir bu çalışmalar ama bunların arkası gelebilir. Bundan sonrası eğer ciddiyetle ele alınırsa evet, irade varsa evet. içerik tamamlanır evet. diyorsunuz değil mi? Evet. Evet. Efendim çok çok teşekkür ederiz. Hocam sağ olun. Programımıza geldiniz. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Evet Nuray Hocam size de ve arkadaşlar sizlere de çok teşekkürler. Efendim Açık Radyo 94.9'da bugün Altın Saatler programında konuğumuz Profesör Doktor Murat Balamir hocamızdı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü emekli öğretim üyesi ve hep birlikte İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 2-3 Aralık tarihinde gerçekleştirmiş olduğu deprem çalıştayını konuştuk. Sanıyorum gelecek haftada bu konu programımızı işgal edecektir. Gelecek hafta o programda görüşmek dileğiyle, hoşçakalınız. Hoşçakalın.